Bismillahirrahmanirrahim, çok kıymetli Diyanet TV izleyenleri, yeni bir İlmihal programıyla birlikteyiz. Daha önceki bölümlerimizde namaz ibadetine başlamış ve belli bir noktaya kadar da gelmiştik. Tabii ki ibadetler içerisinde en başta yer alan ve belki ayrıntıları en fazla olan ibadet de namaz ibadetiydi. Dolayısıyla farklı bölümlerde bununla ilgili bilgileri vermeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Bundan önce namaza hazırlık düzeyinde hadesten taharet, necasetten taharet, temizlik çeşitleri, namazın farzları, içindeki farzları, dışındaki farzları, namazın sünnetleri, namazda yapılmaması gereken bazı şeyler ki bunların namazların mekruhları ve namazı bozan şeyler şeklinde bunları açıklamaya çalışmıştık. Epey de detaylı olarak ele almaya çalışmıştık. Yine bu konularla ilgili bazı meseleleri ele almaya ve ilave bazı konuları işlemeye devam edeceğiz bu bölümümüzde. Bunlardan bir tanesi özellikle kıraatla ilgili olarak yani kıraat bir rükundu ve onunla ilgili bilgileri de vermiştik. Kıraat ile ilgili olarak bazı okuyuş hatalarından bahsetmek gerekir. Bizim ilmahal eserlerimizde, tabii kıraat bir farz olduğu için, asgari düzeyde Kur'an'dan belli bir miktarın okunması, ki özellikle Fatiha'nın burada çok çok e, önemli olduğunu söylemiştik. Bazı mezheplerde Fatiha okumanın farz olduğunu, Hanefi mezhebine göre de vacip olduğunu belirtmiştik. İşte asgari düzeyde kıraatin kıraat olabilmesi için, düzgün bir şekilde okunmuş olması gerekir ve çok fahiş hataların yapılmamış olması gerekir. Peki e, bazı hatalar yapılmış ol olursak, hatalar yaparsak bu namazda bu kıraatin durumu ne olacaktır? İşte bu anlamda bizim İlmihal eserlerimizde Zelletül Kari diye bir başlık açılır. Zelletül Kari e, okuyuş hataları demektir. Yani namazdaki kıraat yaparken bir takım hatalar e, anlamına gelir. Hangi hataların namazı bozacağı ya da namazın eksik olmasına yol açacağı, hangilerinin bozmayacağı konusu hem mezhepten mezhebe değişiklik arz eder, hem de hanefi mezhebi içerisinde de bazı görüş ayrılıkları var. Tabii ki Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için bu okuyuşun manayla da ir irtibatı vardır. Ve okuduğumuz ve okurken yapmış olduğumuz yanlışlıkların, Manayı bozuyor mu bozmuyor mu o açıdan da önemi vardır. Fakat insanımızın çoğu Arapça'da bilmediği için yani hangi okuyuş hatalarının e, e, manayı bozduğu, hangilerinin manayı bozmadığı o kadar da çok anlaşılabilecek bir şey değildir. Ama yine de bu konularda en azından belli bazı sureleri yani Fatiha suresi baş, başta olmak üzere çok düzgün bir şekilde okumaya e, ezberlemeye çalışmakta yarar var. Çünkü fıkı fıkıh eserlerimizde, ilman eserlerimizde bu konuda çok detaylı bilgiler olmasına rağmen biz burada birkaç tane kriterden bahsedeceğiz ve o kritere e, göre de e, okuyuşumuzun eksik ya da fazla olduğunu anlamış olacağız. Bunlardan bir tanesi e, şudur. E, eğer kasten bir okuyuş hatasında bulunursak ve bu da ee, bu e, ayetin ya da surenin manasını tamamen bozuyorsa elbette bununla namaz olmaz. Ama hiç kimse namaz kılan kişiden kasten bu işi yapmaz. Genellikle bu hatalar yanlışlıkla e, kelimelerin ya da harekelerin yanlışlıkla e, telaffuz edilmesinden e, kaynaklanır. Eğer hata ile bu şekilde bir yanlış yapılmışsa, bu kelimelerin sadece ise manada bir değişikliğe yol açmıyorsa... Namaza engel olmaz. Yanlışlık aynı şekilde hani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin durak yerleriyle ilgili ise mesela durulacak yerde geçilmişse ya da geçilmesi gereken yerde durulmuşsa yine bu da namaza e, mani teşkil etmez. Elbette tab tabii kıraat açısından yani Kur'an-ı Kerim'in kıraatı açısından tecvid e, kurallarına göre bunlar hatalıdır ama namazın geçerliliğine bunların bir etkisi söz konusu değildir. Ama bir harf yerine başka bir harf okumuşsa, bakın harekeden bahsetmiyoruz, harf yerine başka bir harf okunmuşsa, bu şekilde yanlışlıkta da mananın değişip değişmediğine e, bakılacaktır. Eğer bir harf değişir, bu değişiklik e, kelimenin anlamını bozmuyorsa e, ve Kur'an'da da bunun bir benzeri varsa, yine namaz e, namazın e, geçerliliğine bir etkisi yoktur, namaz bozulmaz. Ama bu harf değişmekle beraber, Mana da bozulmuyor ama benzeri de Kur'an-ı Kerim'de yoksa o zaman Hanefi imamları arasında bir görüş ayrılığı söz konusu. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozuluyor. Ebu Yusuf'a göre namaz bozulmuyor. Yani bu ihtilafı da dikkate alarak bunlara da dikkat etmek gerekir. Ama eğer harfin değişmesiyle hem mana değişiyor hem de bunun Kur'an'da bir benzeri yoksa o zaman ittifakla namaz bozulmuş olur. Bunun dışında değerli izleyenler. Mesela şeddeli bir kelimeyi şeddesiz okumuş ya da uzun okunacak bir harfi kısa okumuş, kısa okunacak e, harfi uzun okumuş, idgam edilecek bir harfi idgamsız, idgamsız bir e, okunması gereken bir e, e, harfi idgamlı okumuşsa, ince okunacak şeyi kalın, kalın okunacak şeyi ince okumuşsa bunların hiçbirisi namazı bozmaz. Mesela işte e, Fatiha'yı okurken İyâke yerine İyâke demiş olsa, ya da la raybe e, yerine la Reybe dese yani buralarda namazı bozacak bir durum e, söz konusu değildir. E, ya da namaz esnasında e, az ya da çok miktarda ayet atlamakla mesela bir sure okurken ayet atlamakla da yine namaz bozulmaz. E, eğer bir kişi namaz bozulacak derecede bir hata yapar ama tekrar dönüp de e, o hatasını tamam e, giderirse tekrar düzeltirse yine e, namazı caizdir. Bu noktada bir hususa özellikle dikkat etmek gerekir. Bizleri dinleyen Şafii mezhebine mensup dinleyicilerimiz de, e, mümin kardeşlerimiz de vardır. Onlar e, onlarda Fatiha e, farz olduğu, Fatiha okumak farz olduğu için Fatiha'daki herhangi bir yanlış namazı bozar. Dolayısıyla Fatiha en çok düzgün bir şekilde okunmuş olması gerekir. E, bu okuyuş hataları ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra cemaatle namaz meselesine geçebiliriz. Bildiğiniz gibi değerli e, izleyenlerimiz, İslam e, dini cemaate, e, topluma, topluluğa çok büyük önem vermektedir. Yani insanların bir araya e, gelmesi belli vesilelerle, birbirleriyle dayanışması, birbirlerine yardım etmesi, birbirlerinin halini hatırını sorması ve aynı zamanda e, Kimin ne derdi, ne problemi, ne sıkıntısı var onları görmesi bakımından da çok önemlidir. İşte nama bazı ibadetlerin de cemaatle yapılmış olması bu e, amaçla e, örtüşmektedir. Bunları e, tamamlayan unsurlardandır. E, bu anlamda da e, günlük, haftalık, senelik bazı e, toplu kılınan namazlar vardır. Mesela beş vakit namaz, günlük olarak kılınan, e, cemaatte kılınan namazlardandır. Bayram namazları yılda iki kez cemaatte kılınmaktadır. Yılda e, bir, e, bir kere, yani bütün müminlerin hac vesilesiyle bir araya gelmiş olması da yine bu dinimizin topluma, cemaate vermiş olduğu önemi e, göstermektedir. cemaatle namaz. Hem Kur'an hem sünnet hem de icma delillerine dayanıyor. Ayetlerde savaş sırasında bile e, hani buna korku namazı derler. Müminlerin bir kısmının imamla beraber cemaat yapmaları bir kısmının cephede savaşırken öbürlerinin namaza başlamaları. Daha sonra onların ayrılıp diğerlerinin gelip cemaate katılmaları önerilmektedir ki bu da aslında e, dinimizin cemaatle namaza ne kadar önem verdiğini gösterir. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazlardan 27 derece daha faziletli olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bazı hadis-i şeriflerde bir kimse yani temizliğini tam ve güzel yapar, yani çok güzel şekilde abdest alır, sonra şu mescitlerden bir mescide gitmek için yola çıkarsa Allah attığı her adım için sevap yazar, onu bir derece yükseltir. Ve kendisinden her adım için bir günahı siler e, buyurmaktadır. Bu anlamda e, cemaatle namaz e, çok önemlidir. E, cemaatle namazın hükmü de önemlidir. E, bazı mezheplerde e, cemaatle namaz kılmak farzdır. Mesela şati mezhebi e, farz-ı kifaye olarak görür. Yani mutlaka e, belli bir grup insanın cemaatle namaz kılmasını şart görür. Hanefi mezhebi ise e, cemaatle beş vakit namazın yani dinimizi sembolize eden önemli namazlardan olduğunu ve buna devam etmek gerektiğini belirtmektedir. Bunu vacip derecesinde görür ama sünneti müekkede olarak bunu kabul eder. Yani kuvvetli sünnetlerden kabul eder ama hani derece olarak da neredeyse vacibe yaklaşmış olan bir namaz olarak kabul eder. Tabii ki e, Cuma namazı zaten cemaatle kılınan namazlardandır. Bayram namazları, e, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da yine cemaatle kılınır. Teravih namazı bireysel olarak da kılınabilir ama Ramazanları ihya etmek, e, müminlerin beraberce bu Ramazan coşkusunu yaşamak için genellikle e, cemaatle kılınır. Hazreti Peygamber de yani bu namazı cemaatle de kılmıştır. E, münferit olarak kılınabileceğini de tavsiye etmiştir. Onun dışında... Ee, mesela vitir namazı hanefilerde vacip olduğu için e, normal hallerde e, münferit olarak kılınır. Ama Ramazan'da eğer teravih namazı cemaatle kılınıyorsa bu namazın da yine cemaatle olarak kılınması e, uygundur. Münferit olarak da yine kılınabilir. Bunun dışında yani nafile namazların tek başına kılınması uygundur. Yani sadece yani küsuf namazının yani hanefilere göre yani güneş tutulması namazının ve eğer namaz olarak kabul edeceksek yine yağmur duası namazının yani imameyine göre e, cemaatte kılınması da uygun e, gözükmektedir. Bunun dışındaki nafile namazların tek başına kılınması uygundur. Bunların cemaatte kılınması Hanefi mezhebine göre mehruh kabul edilir. Peki kazaya kalırsa namazlarımız eğer farz namazlarımız kazaya kalırsa bunların minferet olarak kılınması tek başına kılınması da mümkündür. Ama eğer cemaatle aynı namazlar kılınıyorsa yine cemaatle de kılınabilir. Peki cemaat olabilmek için yani beş vakit namazda cemaat e, olarak kılabilmek için asgari kaç kişinin e, olması gerekir? Hanefi mezhebine göre bunun en az sayısı imam ve ona uyan bir kişinin bulması yeterlidir. Toplam iki kişiyle bu namaz kılınabilir. İmamın erkek olması kaydıyla imama uyan kişinin Kadın olması ya da çocuk olması fark etmez. Onlarla beraber cemaat yerine gelmiş olur. Tabii ki değerli izleyenler cemaat dediğimiz zaman mutlaka burada cemaatle de namaz dediğimiz zaman mutlaka ezan ve kavmetten de bahsetmemiz gerekir. Çünkü ezan tabii sadece cemaatle kılınan namazları özgü değildir ama hani genellikle cemaatle kılınan namazlarda ezan çok daha e, önem kazanmış oluyor. Ezan bildiğiniz gibi yani sözlük anlamı duyurmak e, demektir. E, farz namazlarda yani vakitlerin e, girdiğini e, haber vermek üzere özel bazı e, Arapça sözler söylenerek e, oluşan bir e, duyurudur. Bir özel sözlerden oluşan e, bir çağrıdır, bir e, duyurudur. E, bildiğiniz gibi Mekke döneminde Namaz, farz e, kılınmakla beraber o zaman bir ezan ya da kamet söz konusu değildi. Çünkü bu e, ibadetlerin gizli olarak e, yerine getirilmesi esastı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra Mescidi Nebevi'yi de inşa e, inşa edince artık orada aleni olarak topluca cemaatte namaz kılınmaya başlamıştı. E, fakat nasıl namazları duyuracağız diye de e, Hazreti Peygamber e, sahabesiyle zaman zaman istişarelerde bulunuyordu. İlk zamanlarda işte es-salâta es-salâta yani namaza haydın namaza, namaza gibi böyle, e, seslerle, çağrılarla namaza çağırıyorlardı. Hatta bazı sahabeler işte çan çalsak, işte boru çalsak, işte bayrak diksek gibi bazı e, teklifler, öneriler de getirilmişti. Ama bunların bir kısmı Yahudilerle, bir kısmı Hristiyanlarla ilgili olduğu için Hz. Peygamber'in içine de pek sinmemişti. Ama Rivayetlere göre, çok sahih rivayetlere göre sahabeden bazıları, işte Abdullah bin Zeyd, bazı rivayetlerde Hazreti Ömer için de aynı rivayetler, aynı şeyler söz konusudur. Onun rüyasında şu andaki ezanın ve kametin sözlerini duyduğu ve bunu Hazreti Peygamber'e anlattığı ifade edilir. Hazreti Peygamber'in de bu çok hoşuna gider. Ve Hz. Bilal Efendimiz'e emrederek bu şekilde yani günümüzde e, yapıla geldiği gibi ezanla kametlerin artık gelenek halinde sünnet olarak e, bu şekilde icra edildiğini biliyoruz. Ezanlar ve kametler dinimizin sembolleridir, şairindendir. Yani sadece bu namazla ilgili değil bir beldenin İslam diyarı, İslam e, bölgesi olduğunu anlatan çok önemli sembollerdir. Her ne kadar... Hanefi mezhebine göre ezan okumak, kâhmet getirmek erkekler için sünneti müekkede olsa da bu toplumsal bir ibadet olduğu için toptan terk edilmesi uygun gözü, e, görülmemiştir. Bir beldede toptan ezan terk ediliyorsa ya onları e, bir şekilde yaptırın uygulanması e, gerektiği de ifade e, edilmiştir. Ezanın sözlerini hepimiz biliyoruz. Burada tek tek e, anlatmaya gerek yok. E, e, Hayya alessalâhtan sonra... E, sadece sabah namazından sonra bir farklılık var. Hayy al felah'tan sonra e, iki kere salatu hayru minen nevum namaz uykudan daha hayırlıdır buyurulmaktadır. Ee, Kâmet de aslında ezanla aynı şekilde söylenir. Sadece e, yine e, şeyden sonra hayy al felahlardan sonra iki defa kat kâmeti salatu <sk pardon> cümlesi eklenir ki. Bu da namaz başladığı anlamına geliyor. Yani Arapça bir ibaredir. Türkçemizde namazın başladığını ifade eder. Erkekler tek başlarına namaz kılıyorlarsa farz namazlarda ve kaza namazlarında hem ezan okurlar hem de kâhmet getirirler. Tabii ki ezanı sesli olarak okuyup yani kendileri en azından duyacağı şekilde ezanları okumaları gerekir. Bu şekilde kâhmet getirmeleri sünnettir bayanlar için e, ezanla kamet e, söz konusu e, değildir. Bayram namazı, cenaze namazı, vitir, teravih, sünnet ya ve nafile namazlarda ezanla kamet e, söz konusu değildir. Şimdi ezan ve kamet'in e, icra edilişiyle ilgili bazı noktalara da e, değinmek e, gerekir. Ezan okuyacak kişinin e, mutlaka işte abdestli olması gerekir. Yani bir özrü yoksa e, abdestsiz olarak okunması uygun değildir. Bir özrü varsa tabi ki abdestsiz olarak da okunabilir. Ama en azından temiz çağına e, gelmiş olması lazım ezan okuyacak kişinin. Temiz çağı demek yani yaklaşık 7 yaşlarına girmiş olması e, gerekir. Yani Bundan daha küçük bir çocuğun ezan okuması uygun değildir. Ezan okunması için Vaktin e, girmiş olması gerekir. Henüz vakit girmeden ezan okunmuşsa onun iade edilmesi gerekir. Bazen tartışılır. Acaba e, yani bir başka dilde, Arapça dışındaki dillerde e, ezan okunur mu? Yani Bu konuda e, bizim kitaplarımıza baktığımız zaman bunun Arapça olması gerektiği ifade edilir. Çünkü Arapça dinimizin bir ana dili gibidir ve ezan ve kamet gibi şeyler davranışlar çağrılar evrenseldir. Dünyanın neresinde olursak olalım o beldenin Müslüman olduğunu anlattığı için ve bütün Müslümanların da bir tür bir iletişim aracı oldukları için herkesin anlayabileceği ortak bir dilde bunların icra edilmesi uygundur. O yüzden Arapça olması gerekir. Arapça dışında ezan okunmuşsa bu ezan yerine geçmez. Aynı durum e, Kamet içinde geçerlidir. Ezanla kâhmetin sözlerinin hemen hemen aynı olduğunu söylemiştik. Ama ezan okunurken daha sesli okunur ve yavaş yavaş okunur. Yani cümlelerin araları e, mümkün mertebe açılır. Kamet ise biraz daha hızlı hızlı okunur. Bir de yani bir yerde bir camide, bir köyde e, bir ezan okunmuşsa kâhmet getirilmişse orada tekrar yeni bir cemaat e, kurulmuşsa ya da bir kişi münferit olarak namaz kılacaksa orada tekrar ezan okumasına, kamet getirmesine gerek yoktur. Hatta bu uygun da değildir. Ama orada cemaat yapıldı mı yapılmadı onu bilmiyorsak özellikle yolculuklarda işte yol, mola yerlerinde ya da işte çarşıda, pazarda kimin cemaat yapıp yapmadığını bilmediğimiz yerler ise o zaman hem ezan okunabilir hem de kamet getirilebilir. Evet böylece ezan ve kametle ilgili bilgilerimizi de kısaca sizlerle paylaşmış olduk. Bir de ezana icabet konusu var yani onu da bitirmeden isterseniz sizlerle paylaşalım. Ezana icabet demek yani ezan okunduğu zaman ona karşılık vermek demek. Ona biz iki türlü karşılık veririz. Bir sözlerini tekrar etmek suretiyle karşılık veririz. Bir de fiilen namaza namazı kılarak fiili icabette bulunmuş oluruz. Ezan okunurken başka bir meşguliyetimiz varsa eğer, mümkün mertebe onları bir tarafa bırakıp ezanın sözlerini tekrar etmek gerekir. Ezan bittikten sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bir dua var. E, onu da okumak çok e, önemlidir. Allahümme Rabbi hadihi da'veti ta'amme ve salatil ka'ime, âti Muhammedenil vesilete vel fadilete ve va'athun makaman mahmudenin lezi bunun anlamını birçoğumuz bilmektedir. Bunları okumak da yine ezana icabet anlamındadır. Çok önemlidir. Mümkün merteben bunu da yerine getirmek gerekir. Bazen namaz dışında da ezan okumamız gerekebilir. Yani ezan çok önemli bir çağrı, bir iletişim aracı olduğu için bazı durumlarda da yine ezan okunur. Mesela bizim geleneğimizde Yine bir sünnete dayalı olarak bir çocuk doğduğu zaman onun kulağına ezan okumak mendup olarak kabul edilmiştir. Mesela bir savaş halinde, salgın hastalıklarda, yani büyük yangınlarda, depremlerde yine ezan okunabilir. Yani bir insan çok öfkelendiği zaman sinir krizi geçirme, aşırı üzülme, korku durumlarındadır. durumlarında da yine ezan okunabilir. Evet, bu şekilde... Ezanla, kâhmetle ilgili bilgileri de e, sizlerle kısaca paylaşmış olduk. E, yine e, cemaatle e, ilgili konularımıza e, devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi saf düzeniyle e, ilgilidir. Bizim dinimiz cemaatle namaza önem verdiği gibi, e, cemaatle namaz kılınırken safların belli bir tertip ve düzen içerisinde olmasına da çok büyük e, önem vermiş oluyor. Dolayısıyla... Bu e, erkeklere, çocuklara ve kadınlara göre de bir sıralama yapılmış yapılmıştır. Eğer imamla beraber tek bir kişi cemaat varsa onun hemen sağında durması uygundur. Eğer birden fazla e, kişi varsa, eğer iki tane erkek varsa onun, e, ya da daha fazlaysa imamın arkasında durması e, uygundur. E, eğer cemaat içerisinde e, efendim kadınlar, çocuklar e, varsa... Buna göre de bir sıralamada bulunulur. Önce yetişkin erkekler, daha sonra çocuklar, daha sonra da kadınlar saf tutacak şekilde bir sıralama yapılır. Tabii kadınlarla erkeklerin aynı safta yer almamaları gerekir. Eğer bu olmazsa Haneti mezhebine göre namazın bozulması durumu da söz konusuydu. Buna kısaca daha önce değinmiştik ve demiştik ki kadınlarla erkeklerin aynı hizada gelmesiyle ilgili biraz daha detaylı bilgi ileride vereceğiz e, demiştik. Şöyle e, bu konuyu kısaca açıklamaya çalışalım. Diğer mezheplerde bu çok fazla problem teşkil etmiyor ama Hanefi mezhebinde önemli olduğu için buna kısaca değinmekte e, yarar var. Şimdi Hanefi mezhebi diyor ki eğer diyor kadınlarla erkekler cemaatle namaz kılıyorlarsa, aynı imama uymuşlar ise mümkün mertebe kadınların arkada bulunması gerekir. Yani işin usulüne uygun şekli budur. Ama arkada bulunmamışlar, mesela aynı evde eşiyle beraber namaz kılıyorlar. Arada da bir kişilik, bir boşluk yoksa ya da bir direk ve benzerleri yoksa, bir perde ve benzerleri yoksa bu durumda bir, şu, şu usulle dikkat etmek gerekir. Erkek yani bir hatadan kaynaklanmış olabilir. Kadın da bunu bilmiyordur. Ona namazda uyarması gerekir. Eğer uyarmamışsa erkeğin namazı bozulur derler. Eğer uyarıda bulunmuşsa kadının namazı bozulur. Eğer birden fazla kişi namaz kılıyorlarsa, kadın bu safların arasına girmişse, erkeklerin arasına girmişse, onun iki tarafındaki erkeklerin namazı ve arkasındaki üç kişinin namazı e, bozulur e, demişler. İşte Dolayısıyla mümkün mertebe bu durumlara da dikkat etmek e, gerekir. İmamın arkasında duracak olan bu erkeklerin e, mümkün mertebe namazın şartlarını bilen, kıraat yapabilecek imamın başına bir şey e, gelmesi durumunda onun yerine geçebilecek bir kişinin olması uygundur. Ee, tabii bu varsa böyledir. Yoksa illaki bu şekilde olacak diye de bir durum söz konusu değildir. Çok önemli bir şey de tabi imamın arkasında yahut da yanında duracak olan kişilerin mutlaka bir şekilde imamdan geri durması lazım. İmamın daha önde bulunması gerekir. Aynı hizada bulunurlarsa namazları geçerli olmaz. Şimdi cemaate katılmamak için bazen e, mazeret teşkil eden de durumlar vardır. Evet bir Müslümanın mümkün mertebe cemaatle namazı kılması e, uygundur. Ama bazı mazeretleri vardır ki cemaate katılmaması durumunda niyeti halis olduğu için yine e, cemaat sevabı almış olur. Bunları da kısaca madde, maddeleyelim ondan sonra da bu bölümümüzü tamamlayalım. Mesela e, bir kişi hasta e, olmuşsa yani bunun ölçüsü nedir? Teyemmümü mubah kılacak derecede hasta ya da hani yürüyemeyecek derecede yatalak, e, felçli durum e, söz konusudur. Yani böyle bir durumdaysa cemaate gitmesi e, şart değildir. Zaten bulaşıcı bir hastalığı varsa onun cemaate gitmemesi gerekir. Çünkü böyle bir durumda başkalarını bulaştırması ve kul hakkına girmesi söz konusu olabilir. Bunun dışında ba bazı bedeni arızalar söz konusu olabilir. İşte gözlerinin görmemesi... E, ...yürüyememesi, aşırı yaşlılık, işte e, sakatlık ve benzerleri durumlar. Yani korku durumu söz konusu olabilir. Camiye gittiği takdirden yani malına, canına, işte organlarına e, bir zarar gelmesi endişesi söz konusudur. Ya da olumsuz hava şartları e, söz konusudur. Mesela e, camiye gitmesine engel olacak derecede aşırı derecede yağmurun olması, kar, çamurun bulunması... Soğuk e, ve şiddetli rüzgarların bulunması yani bu şekilde e, hava şartlarının uygun olmaması da yine cemaate gitme, e, gitmeye engeldir. Abdestin e, sıkışık olması ya da çiğ e, soğan sarımsak yemesi de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani bu durumlarda cemaate katılmamayı önerdiği için yine e, git, cemaate gitmemeye mazeret teşkil eden e, durumlardandır. Hatta bazen bizim fıkıh eserlerimizde alışkanlık haline getirmemek kaydıyla farz olan ilimleri öğrenen, bunların eğitim ve öğretimiyle meşgul olan kişilerin de yine cemaate gitmemek için bir mazeret durumu teşkil edeceğini söylüyorlar. Tabii ki günümüzde de çok... Yani şey bir şekilde ihtiyaç olarak görüyoruz işte bir hastaya bakmak durumunda olan ameliyata girecek olan hasta bakıcılık yapan kişilerin ya da yolculuğa çıkmak durumunda olan kişilerin de yine cemaate katılmaması bir mazerettir. Bunlar olmadığı takdirde ya da buna benzer durumlar bulunmadığı takdirde her insanın mümkün mertebe namazları cemaatte kılması uygun olur. Bunun çok büyük bir sevabının da bulunduğunu daha önce ifade etmiştik. Böylece cemaatle e, kılınan namazın ve bunlarla ilgili bazı e, dini e, bilgilerin e, sizlerle e, bu şekilde paylaşımını yapmış olduk. Bir, e, bir sonraki bölümümüzde yine e, imamlıkla e, ve cemaatle ilgili başka konulara devam etmek üzere. Bir sonraki bölümde e, buluşmak dileğiyle. E, hepinize e, hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum.